Musa onlara şöyle dedi ''Yazıklar olsun size Allah'a karşı yalan uydurmayın yoksa sizi azap ile yok eder Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır.''